Üçüncü mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. İyi akşamlar Sevil ben üçüncü mekan kütüphane arşivler programıyla yine beraberiz. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı arayla. Yolumuza yeni yayın döneminde de devam ediyoruz. Ee, geçen 48. yayın döneminde e, canlı yayında konuklarımız oldu kad e, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Salt, İKSV, e, Mimarlar Odası, Sakıp Sabancı Müzesi, Hrantlik Vakfı, Çekül Vakfı, İtü Miyam Müzik Kütüphanesi, Tesak, vakkomoda Kütüphanesi ve Karakö Türevi. sırasıyla konuklarımız oldular. Ee, bu yayın döneminde de yine 15 günde bir, fakat çarşamba günleri. Akşam 19'da beraberiz. Bugün ise konuğumuz yine Kadıköy'den. Hmm, Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi sorumlusu İrem Ünsal bizlerle. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Ee, Kadıköy Safa Sokak Numara 20'deyiz. Ama öncelikle Özgen Berkol Doğan ee, kimdi? Şöyle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özgen Berkol, 84 doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunu, e, bilim insanı, lisansı ve master ve doktorası buradan. CERN'de tezini yazar, Robert Kolejli ve o dönemlerde tango yapmış, hobi mahiyetine devam etmiş bu tango sevdası. Bir de ayrıca bilim kurgu romanlarına hmm, sevdası varmış. İtaki yayınlarından çevirisi var, üç kitap. Evet. Sanki bu bilim kurgu adı da oradan geliyor değil mi? Sanki değil evet, öyle. Evet, ilk kütüphanemizin <gülüyor> oluşumunda. Evet. 30 Kasım 2007'de ne yazık ki fizikçi arkadaşları ve hocalarıyla... ...Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılacak... ...Yüksek Fizik Kongresi'ne giderken ne yazık ki bir ilim bir kaza sonucunda kaybediyoruz. Özgen Berkol Doğan ve arkadaşlarını... E, ...aile daha sonra e, ismini yaşatmak için bir dernek bünyesinde toplanır... Ve bu der dernek bünyesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirir. Dans festivali, bilim ödülleri ve şimdi konumuz olan kütüphane. Bu çatı altında toplanır. İsmi Yaşar. Ee, şimdi bu mekanımızın ikinci yeri bu. İlk yeri başka bir sokaktaydı. Moda edin, evet. evet. Şimdi de ne diyeyim ben modanın böyle en şey, korunmuş... En sakin sokaklarından biri, evet. Yoğurtçunun üst paralelli gibi evet. yakın Yorkçuya, ya, ya bari, evet tam arasında. Yani. Safa sokağın özelliği şuymuş yani ben de okudum. Ee, i̇şte bu İstanbul yangınları malum ve diğer unsurlar sonucunda yok olan ahşap yapıları örnek. Bu sokakta bayağı varmış. Şimdi sizin binanızda 1910 yapımı yani 100 yaşını geçkin bir evet. ev. Bodrum'u, zemini, birinci ve ikinci katı ile dört katlı bir yapı. Yani ev nefis yalnız bu arada. Ön ve arka cepheleri, ahşap kaplı ev. Cephe süslemeleri ile Art Nouveau akımından etkilenmiş bir mimari tarzı inşa ediliyor. Cephede en sevdiklerim cumba, balkon, giyotin pencere, ahşap kafes. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tüm bu güzel unsurları görebilirsiniz. Hele ahşap göbekli tavan süslemesi nefis. Muhteşem evet. Bilim kurgu odamızda. Evet Esenlikle. şimdi. Evet şimdi bu güzel binayı görmemiş olan e, dinleyicilerimiz için istersen İremcim sen e, bize bir katları gezdirebilir misin? Nerede ne var böyle bir hani biz hayal edelim. Tabii ki. E, ilk o ön cepheden kapıdan girişte önce bir size Özgen Barkoldoğan'ın fotoğrafı ve E, hayat karşılıyor. Onunla birlikte giriyorsunuz binaya. E, hemen girişte sağ tarafta bizim bir sosyal bilimler, fen bilimleri kitaplarımızın durduğu odamız var. Genelde araştırma kitaplarıdır. E, yine girişte birinci katta e, hemen karşımızda bir çalışma odamız var. E, perşembe günleri etkinlik odası olarak kullandığımız odamız aynı zamanda. E, oradan bahçeye çıkıyorsunuz. Kadıköy'de tam bir vaha. Ağaçlarla öyle bezenmiş sakin sessiz bir bahçemiz var Çalışmak isterseniz çay kahve içmek isterseniz bahçemizi de kullanabiliyorsunuz Harika Şimdi kütüphanenize istersen başlamadan önce genelde hep böyle yapıyoruz İremcim, sizin etkinlikleriniz var Perşembe söyleşileri ve film gösterimleri Evet İstersen önce bir nasıl istersen ya da etkinliklerinizden bir başlayalım konuşmaya Tamam ...sonra bir müzik hı hı. dinleriz ve kütüphaneye tamam. derinleşebiliriz. Tamam, binaya da döneriz. Tamam. tamam. Ee, bizim etkinliklerimiz kurulduğumuz günden bu yana var aslında. 2012 Aralık ayında Moda Caddesi'nde kuruldu kütüphanemiz. Ee, kurulduğumuz ilk günden bu yana da perşembe söyleşilerini devam ettiriyoruz. Ama son yıllarda söyleşilerimizin ve sohbetlerimizle dahil ettik. Sayısını giderek e, artırdık. O yelpazeyi genişlettik aslında. Her ayın ilk perşembesi Özgen Berkol Doğan'dan yola çıkarak biz fizik, bilim konularını ayırıyoruz. Birazcık geliştirdik onu tıp, teknoloji konuları da dahil oluyor artık. İkinci perşembe edebiyat konusunu seçiyoruz. Bilim kurgu edebiyatı da olabiliyor, bir genel edebiyat konusu da olabiliyor. Üçüncü perşembe serbest bir konu belirliyoruz. Bu sene için böyle söylüyorum. Geçtiğimiz yıllarda felsefe söyleşilerini devam ettirmiştik. Son perşembe. ...perşembede bir bilim kurgu filmi gösterimi yapıp e, film üzerine Galip Dursun'la e, bir söyleşi gerçekleştiriyoruz... Bunların dışında pazar sohbetleri dediğimiz her ayın e, ikinci pazarı gerçekleştirdiğimiz daha böyle söyleşiden uzak sohbet havasında geçen etkinliklerimiz var. E, bu arada perşembe söyleşilerimiz akşam oluyor. Çalışanları ya da öğrencileri de düşünerek e, 19.30'da başlıyor. Film gösterimlerimiz 19'da. Ay çok ideal bir saat. Evet bizi Değil düşünmüşsünüz. Evet. <gülüyor> e, pazar günleri yaptığımız etkinlikler de bu akşam katılamayanları da düşünerek saat 2'de yapıyoruz. Onları gündüz gel ...gerçekleştiriyoruz... E, ...pazar sohbetlerimizi... ...bu pazar sohbetlerinin dışında... E, ...iki ayda bir kez de... ...bir pazar günü korku saati... ...diyoruz biz pazar korku saatleri... ...bir korku filmi gösterimi yapıp... E, ...gerisi hikaye ekibiyle... ...bu film üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyoruz... Şahane... <gülüyor> e, ...yine iki ayda bir bu... E, ...korku saatin olmadığı aya denk gelecek... ...şekilde de e, Oğuz Makal'la... ...başlamıştık... E, ...yine devam ettiriyoruz... ...sinema ...söyleşileri yapıyoruz... ...sinemanın üzerine... ...yönetmenlerimiz, yapımcılarımız geliyor... ...alanında uzman akademisyenlerimiz geliyor... ...iki ayda bir de artık... ...saat iki de yine olmak üzere, başlamak üzere... ...pazar günleri bir... ...pazar sinema söyleşileri düzenliyoruz... ...bunun dışında... ...ara ara çocuklara yönelik yaptığımız atölye çalışmalarımız oluyor... ...ara ara dönemsel yazı ve okuma atölyeleri yapıyoruz... işte Esperanto atölyesi yaptık. Dil atölyesi gibi atölyeler yaptık. Resim, fotoğraf sergileri düzenliyoruz zaman zaman. Hepsinin duyurularını paylaşıyoruz web sitemizden, sosyal medyadan. Etkinliklerimizin tamamı bazı atölye çalışmalarımız hariç. Onlar çok nadir oluyor. Ücretsiz. Herkesin katılımına açık. Ama tabii ki kontenjanımız sınırlı olduğu için rezervasyon gerekiyor. Kütüphanemize mail ya da telefon yoluyla ulaşarak rezervasyon Yaptırıp herkes katılım sağlayabilir etkinliklerimizi. Harika bir şey soracağım. Arşiv kısmında merak ettim. Bu etkinlikler arşivliyor musunuz ya? Evet, hepsini arşivliyoruz. <gülüyor> hem fotoğraf olarak hem video olarak. Daha da katılamayanlar için aslında <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> YouTube'dan da hepsini paylaşıyoruz. Kronolojik olarak gidiyor Biraz daha geçtiğimiz dönemlerdeyiz şu an Güncelleyeceğiz çok yakın bir zamanda Youtube'dan hepsini de yayınlıyoruz Bütün söyleşileri Çok güzel Biraz örnek verelim mi? Önümüzdeki hafta veya yarın itibariyle neler yapacaksınız? Tabii ki Mayıs ayından isterseniz genel olarak Tabii. bahsedelim Biz geçtiğimiz hafta Ali Hikmet Meriçli ile başladık İşte bu bilim Konusunu biraz daha geliştirdik dememin sebebi Buydu Türkiye'de doğal olarak yetişen tıbbi ve zehirli bir İtkiler üzerine i, yoğun katılımlı Keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik Geçtiğimiz hafta I, Yarın bizim de aslında biraz alanımıza Dahil olacak şekilde i, MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz I, Sen de biliyorsun bu sene Kütüphane Haftamızın da temasıydı Değişen toplumda dönüşen kütüphaneler evet. Oradan yola çıkarak i, Sürdürülebilir kütüphane hizmetleri üretmek Başlığıyla i, bir söyleşi Olacak I, bu toplumda yaşanan Değişim ve değişimin kütüphaneler olan etkisi ve bu değişim sürecinde kütüphanecilerinin rolüne değineceğiz Ertuğrul Bey'le saat 19.30'da başlayacak ee, katılım sağlamak isteyen herkesi de bekleriz ve Daha sonra Pazar günü 12 Mayıs Pazar günü gazeteci funda korkmaz bir söyleşi yapacağız. Pardon sohbet yapacağız bu Pazar sohbetimiz çünkü dijital gaz gazetecilikte SEO başlıklı dijital haberciliğin yeri önemi günümüzdeki değişimi ile ilgili bir söyleşi olacak SEO kavramını biz de öğreneceğiz hep beraber yeni bir kavram. 16 Mayıs'ta Hasan Pekerle Sümerlerle ilgili bir söyleşi yapacağız. 23 Mayıs bizim e, film gösterimizin Son perşembenin olduğu gün Ayın son perşembesi 5 hafta olduğunda 4 hafta yapıyoruz e, 23 Mayıs'ta sonlandıracağız e, Bu ay Yıldızlar Arası filminin gösterimini Yapacağız Interstellar, Interstellar Pardon e, yine Galip Dursun Konuşacak film üzerine ama bu sefer Bir değişiklik yapalım bu bizim son e, Film gösterimiz diye Son derken e, Mayıs ayında <gülüyor> bittiği için son <gülüyor> tamam. diyorum Kimde yeniden başlayacağız. He, yaz tatiline. Evet yaz tatiline tamam. gireceğiz. Dönemin son He, film dönüm. gösterimine yine Galip Dursun'la konuşacağız. Ama Galip Dursun'a bu sefer Sabancı Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ahmet Mert Bozkurt... E, ...fizik bölümünden bir e, bilim insanı da eşlik edecek. Ne güzel disiplinler bir filmi, arası ilişki evet, harika. Bir filmi hem bilimcinin gözünden hem bir bilim kurgu yazarının gözünden göreceğiz. E, 25 Mayıs'ta da e, senenin son söyleşisi olacak... Derviş Zahim ile yönetmen yapımcı Derviş Zahim ile sinemayla ile ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Pazar günü saat 2'de. Allah elinize sağlık. <gülüyor> Şimdi etkinlikleri o zaman tamamlayalım. E, dans... Evet, bunların Festivali bir de dans festivali konuşalım var. şimdi. Ki, tamam. O da çok ilginç. E, tabii ki. İyi bu söyleşi ve e, bahsettiğim pazar sohbetleri, atölyeler, hepsi kütüphanemizde yaptığımız şeyler. Bir de kütüphane dışında Özgen Berkoldoğan adını yaşattığımız etkinlikler var. E, bunlardan bir tanesi de dans festivali. 10 e, senedir yapılıyor. Bu sene 10.'sunu düzenliyoruz. Robert Kolej ev sahipliğinde yapı, yapılıyor. E, Özgen Berkoldoğan Robert Kolej mezunu olduğu için E, ...liselere yönelik bir e, dans festivali... ...ama profesyonel dansçılar da geliyor... E, ...workshoplar yapılıyor... ...yine herkesin katılımına açık... E, ...çok güzel gösterimler yapılıyor... ...biz baharı dansla karşılıyoruz diyoruz... E, ...bu senede baharı dansla karşılamak isteyenler olursa... ...26 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da... ...Robert Kolej'de gerçekleştirilecek dans festivalimiz... E, ...yine isimlerini bize ulaştırırlarsa... ...rezervasyon yaptırıp... ...katılım sağlayabilirler... Tamamdır, bilim ödülleriniz var... Evet. Yine Özgen Berkoldoğan Berko evet. adına derneğimizin Özgen Berkoldoğan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğimizin verdiği her sene bilim ödülleri var. Bu bilim ödülleri 2007 yılı sonunda Özgen Berkoldoğan isim Yaşatma Bursu adı altında lisans öğrencilerine verilen başarı bursuydu. Bu aslında ilk çıkış noktasıydı. Bu başarı bursundan sonra 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen bir teklif doğrultusunda bu başarı bursları Yüksek enerji fiziği alanında yüksek lisans ya da doktora yapan araştırmacılara verilmek üzere değiştirilen bir bilim ödülü oldu. Web sitemizde de detayları var. Evet. Yüksek enerji fiziği alanında çalışıp böyle bir ödüle başvurmak isteyen araştırmacıları olursa da detaylarını oradan ulaşıp başvurularını gerçekleştirebilirler. Evet şimdi o etkinlikler kısmını kapatalım çok teşekkür ediyorum bir müzik arası vereceğiz. Ben e, her programını hani içerikle biraz paralel bir e, müzik seçmeye çalışıyorum. Özgen Berkol'un e, Tango Sevdası üzerine çok sevdiğim Astor Piazzolla'nın e, Sur albümünden bir parça dinleyeceğiz. Daha sonra da kütüphane detaylarını konuşacağız. Buyurun. deseo con mi temor llego al sur como un destino del corazón soy del sur como los aires del bando neón sueño el sur inmensa luna Cielo al revés Busco el sol El tiempo abierto Y su después Quiero el sol Su buena gente Su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo siempre al amor. Vuelvo a vos. Con mi deseo, con mi temor. Quiero el sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol. Como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur Sevo al sur Te quiero Evet üçüncü mekan Özgen Berkoğlu Doğan bilim kurgu kütüphanesiyle devam ediyor. Ee, İrem bilim kurgu kütüphanesi deyince şöyle anlıyorum ilk etapta sadece bilim kurguya dair mi ee, yayınları içeriyor koleksiyonunuz? Değil e, aslında her alandan e, eser mevcut. E, az önce hatta kütüphanenin girişinden de bahsettiğim gibi işte giriş katta bir sağ tarafta sosyal bilimler fen bilimleri odamız var. İkinci katta sol tarafta bilim kurgu fantastik edebiyat odamız var hemen sağa döndüğünüzde bir genel edebiyat odası ve hatta bir de üçüncü katta bir çocuk edebiyatı bölümümüz var Harika kızım oraya geleceğim Tabii ki Peki <gülüyor> şimdi sizin güzelliğiniz farklılığınız üyelik sisteminiz var Hı hı. E, ödünç de veriyoruz bir üyelik sistemimiz var e, özel bir kütüphane oluşumuzdan da kaynaklı e, üye olduktan sonra 15 günlüğünde bir kitap ödünç alabiliyorsunuz e, İşte bitmezse 15 gün ödünç e, uzatma süremiz de var e, referans kitaplar ve süreli yayınlar hariç bütün kitaplarımıza ödünç veriyoruz Ee, kitapları web sayfasından katalog da önceden Evet web önceden. sayfamızda bir katalog taraması linkimiz de var oradan e, bakıp da gelebilirsiniz de Şöyle bir şey var mı bir türe rağbet daha fazla diyebilir misin? Var evet. mı ilgi? Evet Nedir? bilim Merak kurgu bilim <gülüyor> <gülüyor> Daha çok bilim kurgu fantastik edebiyattan ödünç veriyoruz Bir de sizin sadece Türkçe değil Evet sadece Türkçe değil aslında birçok dilde kaynağımız var. Bu işte 11.000'in üzerinde şu an eserimiz mevcut. Bu ağırlıklı olarak bilim kurgu fantastik edebiyat. Biz de Harry Potter'dan yola çıkmıştık. Şu an 37 farklı dilde kitabımız var. Bunun 28'i bilim kurgu fantastik edebiyata ait. 37, 37 farklı dil. Yani yurt dışından gelen kullanıcılarımızın da çok hoşuna gidiyor. Hem onun Böyle bir kendilerinden bir şey bulsunlar diye. Hem de Türkiye'de bizim bildiğimiz kadarıyla tek bir bilim kurgu kütüphanesi var. Neden böyle özel bir koleksiyon oluşturmayalım ki diye düşündük. Yurt dışına böyle çıkan kütüphane dostlarımızdan hediye olarak kabul ediyoruz. Biz çoğu kitabımızı böyle edindik. Hala da geliştirmeye devam ediyoruz. Güncelliyoruz dillerimizi sürekli. Olmayan dilleri de bağış yoluyla kabul etmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir de dergi aboneliğiniz var. Vardı. Bu alana dair yegane mi aslında? Ee, sanki Türkçe bu dergi aboneliğimiz Hangi dergiydi? 221B aboneliğimiz <gülüyor> evet. var. Bir, e, polisiye daha Hı -hı. çok aslında 221B. Bu Sevin Okyacı, Loker'in evet. isimlerinin de içinde olduğu e, 221B dergisini alıyoruz. Yine Yabani'yi ediniyorduk ama ona e, bir... E, Sonlandı dergi ee, ama en azından arşivine bizden ulaşabilirsiniz. Fantastik bilim kurgu edebiyatı alanındadır. Yine eski arşivlediğimiz e, bilim kurgu dergilerimiz de var. Onlara da ulaşabilirler kütüphanemizden. Ee, ama abonelik olarak devam ettirdiğimiz şu an e, 221B dergiyi söyleyebilirim. Şimdi bahsettin Celil Oker e, ne yazık ki. E, aramızdan ayrıldı polisiye roman yazarı, e, Boğaziçi İngilizliği ve Edebiyatı'ndan çevirmen, gazeteci, ansitopedi yazarı, reklam yazarı. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi. E, Celil Okir'i ben hani, kendi adıma düşündüğümde 2004 yılında Beş Peşe isimli bir roman okumuşum Metis yayınlarından. E, Murat Amungan, Pınar Kür, Faruk Ulaş ve Elif Şafak beşinci kişiydi. Oradan hatırlıyorum. Cillerocker'de polisiye de önemli bir isimdi. Sizin kütüphanenizde de Celil Bey'in kitaplarını Evet, ulaşabiliyoruz e, bizim kütüphanemizde Celil Beyin e, altı tane kitabı mevcut şu an kataloglanmış e, Hatta biz 2015 yılında da cel Oker ile e, bir söyleşi yapmıştık popüler kültürde polisi edebiyatının e, yeriyle ilgili e, bir söyleşi de gerçekleştirmiştik kütüphanemizde onun kayıtlarına da yine e, bilim e, YouTube sayfamızdan Özgen Berkol'dan bilim kurgu diye arama yaparsanız ulaşabilirsiniz e, söyleşi de oradan e, izleyebilirsiniz. Biz de buradan yine almış olalım. Evet. Dediğim gibi bu bilim kurgu eserlerinde Biz farklı dillere edinmeye çalıştığımız gibi Aslında eski basımları da ediniyoruz Ben değinmek istiyorum bir 113 yaşında bir bilim kurgu kitabımız da var Bizim kütüphanemizde Aa, Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı Welsin <gülüyor> bir kitabı İngilizce bir basım 1906 yılında basılmış Biz bir konuşmaya katılmıştık İTÜ'de Özgen Berkoğlu Doğan'ın kız kardeşi Bülay Doğan ile O katıldığımız konuşmada bize e, oradaki e, öğretim görevlisi hediye etmişti. Yani gittiğimiz her yerden böyle güzel hediyelerle de dönüyoruz. Yani bir, 113 yaşında da kitabımız var. Güncel bilim kurguları da edinmeye çalışıyoruz. E, bu alana meraklı e, kişilerin aradığı çoğu şeyi ...kütüphanemizde bulabileceklerini düşünüyoruz. Bu alan için gelip diğer alanlara yönelenler de oluyor. Diğer alanlara bakıp işte bilim kurguya da merak salanlar oluyor. E, o yüzden aslında biz her alandan eseri e, büyüğümüzde bulundurmaya devam ediyor. Ama ediyoruz. yine arada bir linki var. Yani bir bağlam var arasında. Evet, evet. yine seçerek zaten Hı -hı. hepsini alıyoruz. Evet. Bilime ağırlık veriyoruz. Aynı zamanda bilim kurguyu destekleyecek. Edebiyata da aynı şekilde. Bir özel koleksiyonumuz var. Fikret Adil koleksiyonumuz. Yüksek lisans ve üstü araştırmacıları açabiliyoruz. Fikret Adil gazetacı yazar vefat ettikten sonra eşinin bağışlamış olduğu bir koleksiyon bu. Yazarlarından imzalı kitaplarımız var. İlk basınları e, Nazım Hikmetler e, yani Yaşar Kemal'den e, Orhan Veli'den birisi böyle imzalı güzel değerli koleksiyonumuz da var. Sizde aslında tesak arasında bir böyle ilişki vardır muhtemelen onların da böyle imzalı koleksiyonu var. Evet onların da kendilerinden evet. bir koleksiyonu var. Kadıköy kütüphane yani. anlamında da böyle değerli işler çıkarıyor. Çok güzel. Evet. Ee, yine İş Bankası yayınlarıyla ortaklaşa yayınladığımız bir Ütopya Edebiyatı kitabımız var bizim. Ee, yayıncılığa da merak sardık biz kütüphane olarak. İş Bankası yayınlarıyla ortaklaşa çıkardık. Bir araştırma kitabı alanında çok önemli. Ee, Ütopya Edebiyatı... Ee, Zaman Makinesi kitabını yine birlikte İş Bankası ile birlikte çıkardık, yayınladık. Yani kütüphane olmanın yanı sıra böyle farklı neler yapabiliriz, bilim kurguya nereden değinebiliriz diye her geçen gün biraz daha çok çabalıyoruz. Bu alana meraklı insanlara da ulaşabiliyorsak ne mutlu bize. Ne güzel. Çok teşekkür ederim İremcim. Benize sağlık. Ederim. Programımız da bitiyor ve biz iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp Açık Radyo program destekçisi olun